Şimdi burada Avrupa'da Müslümanlar helal gıda deyince helalın tarifini tam bilinmiyor. Helalın tarifi nedir önce? Ayetteki geçen bu yasak, haram, neciz olanlar nelerdir? Onların kimyasal değişime uğraması var mı? Bu celatin şeklinde dönüşmesi, şu rakamlara dönüşmesiyle necizliği kalkıyor mu? Yoksa devam neciz midir? İşte az alkol çikolatalarda bulunduğu zaman bu necisliğinden kalkıyor mu? Yoksa devam hala ee, haram mıdır? Bununla ilgili hocam bir genel bir giriş yapıp muayeneştirirseniz konuyu ne olurdu? Yani başta bir helalın tarifini yapalım. Helal nedir? Şimdi bir şeye nasıl helal diyeceğiz? Ne zaman demeyeceğiz? Ve et konusunda da helal hangi kısımları var? Tamam. Allah'ım. Tamam. Şimdi, Şimdi sanki ta da... en öncesine. <gülüyor> evet. Şimdi zannedersem A'ra suresinde Allah Vazze ve Celle buyuruyor ki, dilinizi şu, dilini şu haram, bu helal diyerek sağa sola dolandırmayın. İslam hukukunda asıl olan eşyadaki ıbâh. Bunu bilmeden, içeriklerinde dilini, şu haram, bu helal diye dolayıp, taskele konuşabilir. Eşyada asıl olan ibadet ne kasıt getirir? Eğer hakkında sarih bir ifadeyle bu haramdır diye bir nas yoksa mâlen ye'eti bi tahvimihi nassun yani tarih bir nasıl olmadığı mütteke, hiç kimse buna şu haramdır diyemez. Yani açık, net bir şekilde ihtimale mahal vermeyecek, yoruma ihtiyaç duyurmayacak. Duyurmayacak, bundan bu anlamda çıkar, denilmeyecek sözlerdir. Çünkü muhtemel anlam çıkarsa onunla istidlal de batıl olur saygıda. Aslında. Çünkü idâ câel ihtimalu batalel istiglâldir. Yani, böyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır gibi bir anlam veriyorsa, onunla istidlal da olmaz. bu da batıldır. Eşyada asıl olan ibâhe, ta ki onu haram kılan sarıya açık bir nasıl gelmediğini yıkletecek. O zaman, şu haramdır diyene delil, teklif edip delilini getir, delilini Bir şeyin helalliliği ispat edilmez, haramlılığı ispat edilir. Kur'an'ı adınız mı? Bu kaidenin aslı ifade ettiği şekil budur. Buna dönüp de Allah Resulü'nün Numan bin Deşir'den gelen hadis-i şerifte innel halale beyyinu helal açıklanmıştır. innel harame beyyinun aydan bu da açıklanmıştır. febeynahuma muştebi aradır. Halam açıktır. Nasıl açıktır? Naslar getirmiştir? Helal de açıktır çünkü hakkında nasıl olmayan her şey de helaldir. Bunların arasında şüpheli olan şeyler vardır. Şu ana kadar bu şüpheli olan şeyleri bize çok yanlış aktardılar. Hakkında nasıl olmayan. Şimdi az önce söylediğimiz sözlerle bunu dikkate alırsanız hakkında nasıl olmayan, haram olan şey nasılsa sabitse hakkında nasıl olmayan helaldir. Hepsi açık. Hakkında hüküm olmayan ne demek? Bu yanlış bir iddattır. Müştebihat-ı i̇bn Hacer Feth-ül-Bahri'de Bukhari'nin e, hadisinin birisinin altında, hadis Ebu Hureyre'den geliyor. Müştebihat bu anlamda. Allah Resulü yolda giderken bir hurma tanesi buluyor. Onu eline alıyor, bunun zekattan olmadığını bilseydim yerdim. Bakın şimdi, hurma helal mi? Helal. helal ama Allah Resulüne zekat arandı. <gülüyor> bunu kapasak, tamam. Şu tencereyi şöyle de kapat. Allah Dayan Resulüne olayım. kurma. İskan bunun kurma. Kurma. Kurma. kurma diyorum. Tencereyi Allah Resulüne zekat arandı. Bunun şurayı kaparken yolu çünkü iyi Allah zekat arandı. Allah Resulü bunun zekattan olmadığını bilseydim yerdim diyorum. Bakın şimdi o yolda bulduğu bir hurmanın zekattan olma ihtimali yüzde kaçtır? Binde bir. Ama açıkça zekattan olmadığı bilinmediği için yemiyor Bunu Şükür. beraber anlatırız. Ha, müştebihat bu. Haram mı helal mi olduğu bilinmeyen değil. Haramdan mı olup olmadığı bilinmeyendir. Çocuklar lütfen şunu kapatın çünkü ben... Pencereyi kapatın, pencereyi kapat. Bu beni rahatsız eder. <gülüyor> yani burada bir tam anlaşılması için evet. yani Allah katında bu Peygamber bütün helal haramı belirlemiştir, Açık. açıklamıştır. Çünkü nasıl belli dedim, evet. haram hakkında nasıl belirlenmiştir. Evet. Hakkında haram eden nasıl olmadığımız müddetçe o zaten helaldir. Çünkü eşyada asıl olan ibahat sözünü bunun için kullanıyoruz biz. Bu anlaşıldı değil mi? Haram açıktır, bitmiştir, helal da açıktır, bu da bitti. فَدَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُمْ Aralarında şüpheli, benzeşenler var. Kasıt bu, bu ne? hadis Şerif'te de anlattığım gibi Allah Resulü'nün yolda bulduğu hurma tanesini eline alıyor. Bunu zekattan olmadığını bilseydim, Kurma helaldir. Ama Allah Resulüne zekat haramdı. Onun da zekattan olma ihtimali binde birdir. <gülüyor> Ama hakikaten zekattan olmanı bilmediği için yemiyor. Verayı bununla anlatırız az sonra. Bu, bu anlaşıldı değil mi? Heh. Şimdi bu da bittikten sonra haram ve helallilikte e, tasnifi yani sırayı cebbeli ele alırsak önce bir serahaten ismen haram olarak gelenler vardır. Diyelim domuz etinin haram olması gibidir. Bunu anladınız? İkincisi illeten haram kılınanlar vardır. Aynen içkinin haramlılığı gibi. Bunu tabi kendi ifadesiyle kullanırsa yani hamr denilen şeyin haramlılığı. Bu da aklı gider izale eden anlamında. Bu neyde olursa olsun adı önemli değil. ...bu illetendir, ismen değil... ...domuzun, haram, etin haram kılındığı gibi. O sarı şedici şey... ...neyde olursa olsun... ...onu haram pılar. adı önemli değil. ister üzümden olsun, şarap olsun... ...ister arpadan, buğdaydan... ...adı boza olsun... ...sarı edici noktada... ...hiç değil İstersen... E, ...baldan yaptın, romdan olsun ...hiç önemli değil. Barnaşıldı değil mi? Ha. Bunun akabinde... Am olarak gelen ifadelerde am mutlak olanlar var. Bu nedir? Zararlı olan şeyin haram kılınması vardır. Zarar veren her şey haramdır. Genel anlamda. Bunun da bundan sonra gelen diyelim ki israfın haramlığı gibi. Neyin israfı? Her şeyin israfı. Şunun israfı diye bir kayıt yok. Ha, binaenaleyh birisi bu haram, bu yasak demek için mutlak deliri sunması gerekiyor. Ha sen helalliğini ispat et diyemez. Bu anlaşıldı mı? O zaman bizim yaşadığımız bu toplum harama, helala diyor, Burası değil, Türkiye'de böyle. Burada icabında yiyeceklerin üzerinde muhteviyatında olan maddelerin isimlerini görebilirsin... Türkiye'de bunu görmem mümkün değildir. Bunu görmem mümkün değildir. Burada biz bu toplumun içinde yaşıyoruz. Ne kadar bundan korunabiliriz bilmiyorum. Bu birincisi. Evet şimdi burada sormak istediğiniz şey yiyeceklerinizi tabii ki araştırın. Ama bu araştırma benim anladığım anlamda ...huzursuz edici bir araştırma olmamalıdır. Biz bu musibetle, bu belayla senelerce uğraştık. Mesela Avrupa'da, e, Belçika'da yıkan biz, ekmeğin iki günden fazla durabilmesi için ona sendu dedikleri hayvan iç çağını karıştırıyorlar. Bunu herkes biliyor. Biz ekmeği evde yapmaya başladık. Ama gittiğimiz yerde arkadaşlar pazardan alıyordu biz onlarda yemek yemediğimizde bir huzursuzluk çıkıyordu sen yemek dediğinde bir huzursuzluk çıkıyordu kendisine göre geçerli saydığı mazeretler var ben senin gibi evde ekmek yapamam ben de ekmek yapan yok benim annem köyden alışıp ekmek yapıyordu ama herkesin anıma bunu yapamaz bir herkes geçersiz şeyleri sebep tutmaya çalışır Ha arkadaş bu ekmekte sen duvar ben yemiyorum e haram mı Arkadaş domuz yağının haram olduğu, iç yağının haram olduğu açık. E bu yanıyor, gidiyor para onu ben bilmiyorum. Şu an şu sözüm şimdiki kanaatimin neticesi söylediğim sözlerde. Çikolatada, püsküvikte, şekerde onda bunda sizin karıştırmadığımız kalmadı. Şekerde ne var Hatta <gülüyor> Şişt, sen olduğun yerde dur. Şişt, hiç bir şey de var. Şu çay şekerini kullandın. Çünkü bonbon illa zarur olarak kullanılan bir şey değil. O gibi şekerlemelerin içinde jelatin var içleri etmez. Ve hayvani yağlar var. Ama şu şekeri önceden rafinaj yaparken kalker kullanıyorlarmış. Taş var ya, bizim elzurum şekeri kalker kullandığımı kaya gibi olur. Ama kalker bitince, no animal dedikleri kimyada hayvan kemiğini yakarak elde edilen bir şey kullanmaya başlıyorlar. Hatta o zaman ben bilmiyorum şekere attığında yani suyun üzerine, çayın üzerine yağ tabakası çıkardı. Açıkça çıkardı. En son biz bunun yanında bu şeker kamışı var ya kahverengi şeker. Onu kullanmaya başladığında senelerde. Ondan sonra eee kan dediğimiz. Ondan sonra bir bu Almanya'nın burada evet. elma kabuğu kullanmaya başlamışlar. Kalker yerine, bunu Nuhar yerine. Oradan bu sefer biz artık gidip gelip, gelip arabalarla Allah Yiyecek, içecek derdine düştük. Aldığınız şekeri ola Almanya'da. Tabii. Ha. Yani yiyecek, içecek derdine düştük. Evet. Böyle. Evet, burada ne istiyorsunuz? Tamamdır. Evet. Efendim? 30 sene. 30 sene. Der <gülüyor> <gülüyor> <ve> numaralar <gülüyor> ilk siz mi çıkartdınız? Tabii bu kimyevi kodlar var ya. O, e 321 ondan sonra 471 falan. Bunların hepsini önce bir çıkardı, bir halinde gezi geziyorduk. Bunu da bir Fransa'daki bu koşer merkezi var ya. Şey Paris'teki Yahudilerin evet. yiyeceklerini kontrol eden. Oradan birisi vasıtasıyla aldım çünkü onlar bunu o senelerdir yapıyorlar. Hatta bir çikolatalarda onların çikolata olan bu süşer var ya. Jacob Suşar. O Yahudidür. Çikolata onlarındır. Onlar bak temizdir. Onlar da buna dikkat ediyorlar. Öbür tarafta çikolata 5 bırakken onu almazdık. Bunu 15 bırak alır yani. Bayağı bize bu eziyet etti. Ama şunu öncelikle ki bunu başlık yapalım. Öyle gidelim Mözu'ya. Ben bunları araştırırken, dikkat ederken ben ibadette, duamda kendimi çok samimi hissederdim. Araştırmayıp terk edip rastgele Rastgele gelirken dalma yani değil, bazı şeylerde biraz daha böyle gevşek davrandıktan sonra ben bu samimiyeti kaybettim. Oh, evet, Bunu da açıkça söylüyorum abi. Bu, bu gösterir ki titiz durmamız gerekir. E, yapalım ama hep beraber bir, rahatsız ederek değil. Yani rahatsız ederek değil, huzursuzdur çıkartarak değil. Mesela öyle oluyordu ki Müslümanlar da bizi aldattılar. Cemalettin Kaplan selam çocuklarının sahibiyken helaldi. Ayrıldıktan sonra haram dedi. Kendisinin grup çalıştırdığı yere. Yani Müslümanlar da bizi kazıkladılar burada. He? Harbi. Kaplan. Cemalettin Kaplan. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir Onlar bile bizi aldattılar. Kibir Müslümanın sözüne güvenmen gerekir. Ben senin evine gittiğimde etin. Yani bu helal mi diye sormaktan da utanmalıyım aslında. Bu ne demek? Müslüman evinde sorulur mu? Ama öyle oluyor ki, bu adamlar gidip rastgele alabiliyor ucuz diye. Bunu yapıyor. Evet, burada şimdi sormak istediğiniz Bunun yanında Muhammed abi, şimdi inşallah da restoran, snack tipi yiyecek yerler evet. çok. Şimdi biz oraya gidip de Müslüman olduğu için, sırf onun sözüne güvenip de yemek yiyebilir miyiz? Aslan güvenilmesi gerekir. Aslan. Yani çünkü dediğim gibi, bir Müslümana bu senin etin helal mı diye <gülüyor> sormak ayıp olmalı. Müslümanlı ama, ama tarihi var mı Müslüman? Yani adam namaz kılmıyor, şimdi, oraya para kumar makinesi koymuş, ama sorduğu zaman da benim etin helal diyor. Sözüne inanmada onun dürüst olduğu olması gerekiyor. Çünkü ayet evet. ayetik kelimede ya <gülüyor> İhledein Amanu, inj'a akum fasiq binab'in, f'tabiyano, an tusibu qawman bi jahalat, f'tusbihu ala ma fa aluunadim. Ey iman edenler, size bir fasık haber getirdiğinde onu araştırın. Bu ne demektir? Sadık'ın haberi kabul edilir. Fasığın haberini araştırman gerekiyor. Yanlış mı, doğru mu? Anlatabildim mi? Ha, sadık, sadık olması gerekir sözünde. Çünkü bir Müslümana güvenilmesi gerekir. Ve sözünde de sadık olması gerekir. Az önce ondan değil mi? Müslümanlar bile bizi burada aldattılar diyelim ki temel kaidelerle gidecek olduğunuzda da diyelim ki ehli kitabın kesti yani zebihası yenilir denilmiş şimdi. Ehli kitap müşrik mi? <gülüyor> Ama onların tesmiye edildiği ad ehli kitaptır. Müşrik olmasına rağmen onların kestiği yenilir. Müşrikler diye tesmiyet ettiğimiz Kur'an'da hangi tarif ki Mekke'lidir. Onların kestiği yenilmiyor. Neden? Yahudiler Hristiyanlar demiştik. Bunlar demiştik. Bunların gizli bir hası bize helal. Bunlarınki değil. Çünkü Yahudiler hayvan kesmede bizimle aynı kurala sahiplerdi aslında. Şu an Hristiyanların içinde sadece Yahova Şahitleri buna dikkat ederler. Bakın Yahova Şahitleri gider Müslümanlardan et alırlar. Yahova <gülüyor> Şahitlerinin bir sorunu var. İlla Allah adına zikredilmesi gerek. Yani gerekmiyor. O da olmuyor ama kanın akması gerekir derler. Anlatabildi mi? Hı. Asıl bu şimdi. İbn Kesir'i okuduğunuzda İbn Kesir diyor ki Hristiyanlar artık bu Ehli Kitap lahabını e, kesme meselesinde kaybediyorlar diyor. Hı. Neden? <gülüyor> Çünkü Hristiyanlar Allah adına dediklerinde İsa'yı kastediyorlar. Hı. Bu. İkincisi Ehli Kitap olduğunu düşünsen bile onlar kesimde artık eski kuralda değil. Hı. Petri patlatıp kafeye çekip gidiyor, öldürüyor. Ve evet, bazı şeyleri sopayla vurarak öldürüyorlar. Sadece Yahudilerdir diyor ki buna şu an evet demekten başka çare yok. Ben Yahudilerin kestiğini, yiyebilirsin derim rahatla. Hatta bizden bizden Sizin daha yoksa aşırı. Yok, ibni keser diyor. Sen kesilir kasılıyor. Yahudi şu an. Yok, keser diyor. Bizden evli kitaptır bu mevzuda Hı. diyor. Ve şu an evet daha hala Yahudiler ehli kitap bu mevzuda yiyebilirsin çünkü kesiyorlar Allah adına diyorlar ki onlar Musa'yı kastetmiyorlar. Allah'ı kast ediyorlar. Bu yönden Hristiyanlarla farklı tarafları var. Ve bir de kestikleri hayvanı ayrıca üç gün suya batarlar kanı çıksın diye. Tuzlu suya. Ek bembeyaz kalır neredeyse onlardan. Yani daha bizde ise kesildiği an attığı kan çıktı mı haram olanıdır. Geri vücutta kalan önemli değildir. Yani. Ha, böyle. Buna sebep son zamanlarda yine çareyi o hainler buldu. Büyükbaş hayvanları kesmek bayağı zordur. Herkes onu yatırıp getirmek. Onlar şimdi şöyle bir sandık şeklinde bir şey yapmışlar İngiltere'deki başladıklarında. Hayvan geliyor, tutuyor kafes gibi, çeviriyor, boynu kalıyor, bıçağı çalıp gidiyorlar. Bence şu helal mı bu helal mı gibi bir araştırmaya de artık hayvan kesimini düzene sokturmanız gerekir toplum olarak. Yani yapılacak olan budur. Yani Belçika'da bu yönden bayağı hoş şeyimiz vardı. Tabii, oluyor. böyle. Bunu düzene sokmaya çalışın. Değilse, ben senin evinde yemeyeceğim, onda yiyeceğim, bundan ne olduğu bir... bilinmiyor. Bu Müslüman dikkat etmiyor. Bu gibi ithamlar, Burada da tebliği öldürür. Bunu kafanıza koyun. Tebliğ zararlı. Hem de korkunç zarar verir. Aradaki Mesela... samimiyeti, işim bu olur. Biz gittiğimiz yerlerde şeker öteberi yiyecek aramağa giderdik <gülüyor> Bu kardeşin demiş olduğu snack gibi yerlerde, imletlerde yemek <gülüyor> e, yeme sorusunda o kardeşin helal anlay anlayış şeklini sorabilir miyiz? Yani helal ve haram ne, Bence, nasıl? Bence bazen iyi cevap alırsın, bazen ne demek? Biz Müslüman değil miyiz ya? Yorumuydalar? Çok anlayış şeklini. Helal la kastı ne? yani. Helal ve haramda bizim aramızda bir farklılık yok. Şeytan öbür türlü kullanıyor bunu. Sen tabi ki Allah'ın, yani Resulünün haram dediğine haram diyeceksin. Ondan sonra şüpheler nasıl geliyor? E bunu yakma olayı var, helalleşme olayı var, diyor. <gülüyor> e, haram ve de. kıyas katiyetle gitmez, bunu kafanıza koyun. Ne demek olur, Ha Mesela geliyor adam, diyelim ki Hanefi mezhebinde rakkaya tuz atarak onu sirkeleştirme var. Ha. Hanefi mezhebinde çaiz, hadis-i şerifte bir yasaktır. Buna kıyaslanan bazı şeylerle, kimyevi maddelerle, bunun haramlılığı giderilir falan gibi şeyler, yani buna yaklaşamazsın. Haramda en çok sakınmamız gereken şey kıyastır. Bunu kafanıza koyacaktım çünkü, az önceki kaydediler. مَالَمْ يَعْتِدِ تَحْرِمِهِ Nasıl صَرِيهِ Sadece delil gelmesi demiyor. Sarih, açık, sarahat nedir? İhtimal yani muhtemel mana olmayacak. Tek, man Tek manada açık, böyle sarahat, sarih olacak. Ama da, bunu Onu bırakman gerekiyor. Hiç kimsenin aran da herhalde anlayışının bir farklılığı olmaz. Bazen getirilen tevillerle Tabii ki bizi bu tevhile zorlayan bazı imkansızlıklar yani geçim sıkıntısı olması, ucuza mal olan şeyler az önce de bahsedildiği gibi bunlardır. Önce bunu bir yakalamak gerekiyor. Vera'ya geldiğinde ha, normal bir beşin hadisin devamında diyor ki eee Nasıl, ee. Bunlar arasında bir teşabih, bunların var, yani. arasında müstebih vardır. Ha her kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa imanını da dinini ve ırzını dinini korur olur. diyor. Her kim bunlardan sakınmazsa mutlak haramda bu bulur. diyor şimdi. Ve her kralın dinler ası vardır. Yani bir ayet edilmesi korunması gereken yer diyor. Hakukulları vardır. Aynen bir çoban gibi yasak bir meranın kenarında ot otlatıp da dalgınlıkla koyunun öbür taraftan ot yemesini diyor Ve bunu ilim ehlinden başkası da bilmez diyor. Bunu anladınız mı? Ha, bununla şimdi vera mümkün. Nasıl mümkün? Haram ve helal olduğu bilinmeyen değil, haramdan olduğu bilinmeyen kurma aslen helaldir. Ama onun zekattan olup olmadığı sadece bilinmiyordu. İcabında bu gibi şeyler var. Sakınmak veradır. Verada kimseyi zorlayamıyorsun. Haram da demiyorsun. İlla bu zekattır haram demiyor Allah Resulü. Zekattan olmadığını bilseydin diyor. Bunda bu kaydeyi ele almanız gerekir. Vera mümkün ama bu kişiseldir. Ben tutup da Ebu Enes'i veraya zorlayamam. Bu benimle alakalı olan bir şeydir. Bence bazı şeylerde de zikrettiğim gibi e, tamamen umumu içine almış bu gibi bela ve musibetler var. Bundan biz topluca kurtulma yoluna bakmamız gerekir. E, diyelim ki mesela Türkiye'de ülkenin sahibi Müslümandır. sabi ülke dedikleri Kırım asıllı, Kırım Tatarlarından birisidir. İster istemez bu belli bir zaman güven sağladı. Şu an yine güven var. Ama bir zaman bir laf oradan atılan oradan güven. Sonradan öğrendik atılan bir mühendis olduğunu. Başladı burada işte bunlar var demeye. Mühendisken yoktu. Cemalettin Kaptan selamın başındayken helaldi gittiği zaman yani haram oldu. Bu gibi şeyler de bizi çok rahatsız ediyor. Müslümanlara. Burada da sizin yapabileceğiniz şey bunu husumete davaya mani olur hale getirmeden ha önemli olarak zaruri ihtiyaçlardan başlayıp en temiz olarak ne elde edebiliriz? Şu an sizin herhalde e, diyelim ki ekmekte bir sorununuz olmaz. Değil mi? İyi. Ne sorununuz olabilir? Bayı. Ne sorununuz sakaya, olabilir? Fırınlarını alabilir miyiz rastgele? Şimdi ne sorununuz olabilir önce düşünün. Bekaraylar'da Alman bekaraylarında ekmeğin içine Alman Fırınları Alman, yani fırınlar Alman fırınları. şey katıyorlar, ekmeği katıyorlar, ufak şeylerde o ekmeklerin içine hayvan salmazlık koyuyorlar. Hepsi de ediyorlar. Zaten er zaman koyuyorlardı. Hepsi de var haşıp. Türk fırınlarında da mı var? Türk evet. fırınlarında o da otağa çıkmaz da Almanlarda var. Almandan almayan ki Türk fırından alır arkadaş. Bunu sorun yapacağına. Çünkü bunu e, kanunun her fırında. <gülüyor> listesinin listesini hazırlaması gerekiyor. Yani aslında şey, şumuşun şeyindekilerde anlatmıştı bir de evet. Çok basit yani fırıncıya gidip mecburi kanunu göstermek zorunda değil <gülüyor> mi? Değil mi? Tamam. Kaç yani hariç? Hatta mesela bir kere sordum muydum? Artık değiştiğinde öyle oldu. Eee mal sahibiymiş, malını satmak istiyor. Biz artık Türk fırınına da ekmek veriyoruz dedi. Artık bizim bu ekmeğimizden alabilirsin. İçinde domuz eti yok, ihtiva etmiyor diye söyledi bana şeylisi şey yani evet. okrağın sahibi yani, yani o listesi var Tabii. o listeye içine ihtiva Bak, ben şey şimdi ben evet. akla kabı <gülüyor> getirir gibi kendime de cevap vereyim birisi çıkıp şöyle diyebilir tamam ya evet, bu sayı ama bunlar ateşe giriyor belli bir yanman nakabinde bu içinde bir şey kalmıyordu der <gülüyor> <ya> şimdi der <gülüyor> evet. ee, birinin kalbini bu yatıştırır birisinin yatıştırmayabilir bu sorun haline getirme yani getirmemek için icabında şeyin Hüseyin'in de dediği gibi arkadaş bir buradan ekmek almak istiyor. Sizler emin olmak istiyorsunuz. İsteyi gösteriniz. Gösterme zorunda da dediği gibi böyle halledin. Çünkü öbür türlü soru gittikçe çoğalacak. Birisi yanmakla gittiğini, birisini yanma yanmakla gitmediğini düşünecek. Cevabı da bu, İstihacı, efendim. Onunla ilgili... Sahih bir iktilaf olabilir, olabilir mi? Sahih bir iktilaf olabilir mi? Sahibi? İktilaf olabilir mi? Sahih. Dün çabuk kaptınız bu adı. Benim dersten hiçbir şey almamışsın ama bundan iyi bir şeyler almışsın. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed abi kıyas olarak dediğin az önce bazı şeyler kıyas yapılmaz. Haram meselesinde katiyetle kıyasa başvurmak. Mesela Mikrofon. şu an deniyor ki suya kıyas ediliyor. Yani suya şişme haram koku... meselesinde kıyasa gittiniz, mi haramda bu koku bulunsun. Yani Buna bu şekilde bunu kıyas getiriyorlar. Suyun evet, pislenmesi, koku alması, yani miktarın az olduğu değil. zaman bunun değişmez. Bu geçerlidir. Burada değil. Ha, yani burada değil, değil mi bu kıyası kıyas mesela Bakara suresindeki Ellezi, e, ellezine yakulun yakulun riba la yakumuna kema yakumul ladi yatahabatu'ş şeytanu minel mes. Zalik bi annahum kalu inma'l bey'u meklurun riba. Faiz de kabirlerinden tabirlerinden kalktı da ama şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Buna sebep faiz aynen ticaret gibi. Doğru faiz ticaret? Evet ama Allah bunu haram ona helal kılmıştır. Ticaret faiz gibidir işte ha ama Allah ona haram. Tamam. buna helal kılmıştır. Benzerlik sizi katjetle haram meselesinde şöyle bir şey kenara atın. Yani o suyun karışmasını helal Mesela o suyunu o, o haram oldu. Olursa... Bazen aynı illet suyun illetini taşıyorsa bu illetten haram meselesi değil yok ediyor çünkü ekmek tutup da bir yani su şeyi değil havuzu değil yok etme imkanı yok sadece bir evet. şekilde bir şekilde getiriyor benim dediğim yok, kestirme yurdudan baştan söyledim bunu temelden halletmeye bakın ekmek ihtiyacınız varsa böyle temiz yapan bir fırın şüpheleri tamamen kaldırır ama böyle sohbete gittiğiniz zaman Herket yani şu yasaklanıyor, e, belalardan birisi de kişinin ruhsat veren tetbalara meylinin artmasıdır. Hocam bizim müvekkil var, çok hükmed var, bütün dünyayı Almanya'ya ödüyor ve diyor bir tane müşterim diyor, sadece o helal diyor, kendisi gelip kendisi kesiyor diyor, Bu kadar. diğerleri her şey diyor. Bu kadar. Ve Bunu da nereden halledin? O sıkıştırma makinesi var ya demiştim, hidrolik diye, onu sonra zinciri geliyor, kafasını böyle tutuyor, oraya kesiyor, bana göz yumuyor, şeyden dolayı yani, o payitalı alıyor, kenara çekiyor, onu bir sohbete de alıyor, ben giriyorum, kendim kesiyorum yani. O kadar. Ve, Temelden halledin. Ve e, kendisinin dediği Müslümanla, kendisi Hristiyan, tabi, satmak da işi var. aslında. Tabii. Ama Müslümanların hiç birisi diye bir araya gelip de... İçtekte bulunmuyor. İstekte evet, bulunmuyorlar. Evet. Yani Yaptı hiç birisi böyle de bir, yani bir, de bir de yok. De dertleri yok. Evet. Dertleri olmadığı için Bütün hiç şey yapmıyorlar. Evet. Şey yapmıyorlar. Yani Ağlama, en bebeğim enzik şey verelim. Biz de araştırmıyorsa <gülüyor> milletin helal yapmasını bekliyor. yani. Evet, illa birisi bunu helal diye. Harama etkilerine karışıyor yani. Kendimiz ortama gınlayıp yarımda ortam. Yüksel'de olduk. İslam Merkezi'nin müdürünün ağzından dinledik. Yevudi Haanbaşı ile bir araya geliyor. Ya diyor, siz de diyor, kesiyorsunuz, biz de kesiyoruz. Dedim bu işi birlikte yapalım, yapalım. deyince, ya hadi gülümseyerek şöyle diyor, şimdi önce bittiğinde aranızda birleşin diyor. O kadar. Yani kaldım diyor, bir şey söyleyecekse laf olamadım diyor. Yani öyle zannediyorum, bak birçok meseleyi, benim yerime Hüseyin cevapladı, demek ki Hüseyin bunun alçaresini biliyor. Öyle. Yani bunu böyle halletme yerimize bizim haram ve helal demiş, bilatımız yok. Herhalde Allah ve Resulüne haram dediği şey, içimizden birisi helal diyecek değildir. Bizim müşkülatlarımız hep bu dermecik. Evet. Yani, temelde, bu Temelden zor... halletmeye gitmiyoruz. Can, ben ben de, ne ha. Vera Vera, yani, bu Vera ne yani? anlattım. Zorlayamaz. Vera kişinin kendisine dönüp şüpheli olan şeyden sakınmasıdır. Allah, evet. Allah Resulü'nün örneğini verdim. Ben tutup da sen de be yani böyle yapacaksın diyemem ona. Yani takvası. İşim, işim, işim, işim, Evet, ben tutu. Şimdi bu sefer, hadi ben onu zorlamıyorum ama Seyfettin evine gittiğimde bir de yemek yemem. Bunun çay bitmiyor, bunun çaresi bak böyle. Topluca, Hüseyin dediği gibi, top, Abdurrahman da dediği gibi Müslümanlar bunu birlikte yapmaları, hareket etmeleri gerekiyor. En azından kaçakları zorlamalıyız arkadaş. Biz sizden emin olmak istiyoruz. Bizim toplanın beraberce mezbahaya müracat edin. Biz böyle bir kesim istiyoruz. Medvanın sorunu ne? Belediye mi? Belediyenin patronunda mıdır bu? Gidip konuşursun. Biz sizle bir veteriner götürün. götürürüm. E Eyvusa'yı bu patronu buluyor. Patron da havasına uygun bir şey diyor. Yok. Tabii ben onu ikna ederim diye. Hani ha. e bir şey ilçede bilmez mi? Metilapişe diyecektim. Abi bu şey üstünde başına gelmişti. Şimdi eee benim iş yerim bulunduğum ev satıldı. Hı. Allah'a pardon da ağlatır. Hı. Sağ ol. Bu beklenen buraya satacağım bana şey lazım, beyaz para lazım. Kendisi daha hesaplı diyor. <gülüyor> beyaz para mı? Rengi mi değiştiriyor? Beyaz para. Para para bir şey. Devletten resmi, resmi, resmi. Allah'ın adıyla. Evet. Aran da. Aran da. Evet. Efendim. <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, buraya dedi, yani satacağım. Senin almanı isterim. Sen almazsan ben notere vereceğim, bond kürkükle gidecektim. Dedim, biliyorsun Ahmet abi, biz faiz yani, şey yapmıyoruz. Ondan sonra taksit falan yok dedi. Ben, bana bir toplu para yaz. Evet, biraz hukukiyet verdim. Bu arada ne yapabilirim? Gittim şimdi 2-3 tane bankaya. Nereye vermekte? Uzatma soruları, sen bu sıra soruları uzatmaya başlandın abi. Anlatılacak mevzuya Bankaya gidiyorsun diyorlar? Şimdi şuna demek istiyorum. Yani Müslümanlar her yani kendi meselelerinde sorunlarında. burası bir Avrupa demokrasi ülkesi. Bir dekirlerse bir araya gelebilirlerse birçok şeyi değiştirebilirler. Ben bankaya gittim dedim. Siz bana para vereceğinizi bu evi alın. Kendinizi koyun. Bana taksitle satın. Ondan yani bade boysun. Efendim? Vade yok, yok vade kermini koy dedim. Taksitle. Peki sana sormayacak mı ne kadar zaman ödeyeceksin? Efendim? O kermi koyması için sen ne kadar zamanda ödeyeceğini bilmesi gerekiyor. E, e, tabii. Bu işte vade faiz. Sen neyden kaçtın? Abi vade, vade diye bir şey, vade meyve. Sana onun vade yapması için ne kadar zamanda vereceğini bilmesi gerekiyor. Ona göre bir şey koyacak. Belki evet. ona göre koydu. Gerçek böyle yani bu. Türkiye'deki İstanbul Bankası diyenler Müslümanları böyle aldatıyor. Bana Citroen'e gitti Muhammed abi. Aynı o şekilde Aynı mü yani. Müslümanlara böyle yaptık dedi. Ben... Lezzin Kadı altında, Barak Kadı yapıyor. Hepsi yapıyor Türkiye'de. Hiçbirisi. Hepsinde de faiz var. Öbür kere'den hiç parçası yok. Adam ilk fiyatı söylemiyor. Kaç taksit ödeyeceğini de baştan Aynı soruyor. Bu şekli Kardavi'nin <Gülüyor> söyledi. Tabii Kardavi'den. Zaten bu Muda Araba denilen şey falan çıkaran bunlar orada. Muda Araba da mı kim dedi onu? Evet. Abdurrahman ağabeyini ben Benim, de, benim de. burada vurgulamak, vurgulamak Vur. istedi. <gülüyor> dedi ki ben değişti. yasak mı? Ne? Benim yani. Teklifi olur mu? yasak mı? Değil dedi ama talep olması lazım. Faiz. Yani müşteriler birleştir. Birleştiriler bir araya gelse. Efendim. Yani o birlik, beraberlikle versiyonu... Tabi mutlak, beraber olunca birçok şeyi. Yani buna böyle dalarsanız, çocuklar var ya, <gülüyor> sonu gelmeyeceğini kafanıza koyun. Bu Coca-Cola'da... Üç tonu Coca... soru vardı ya aslında. <gülüyor> Bu Coca-Cola'da Cochione'yi ilk defa bundan otuz sene önce bulan biziz. O ne? Nurçular da iki senedir <gülüyor> konuşuyor, iki senedir konuşuyor, yeni bulmuş, Amerika'yı yeni keşfetmiş gibi. Bu Coca-Cola'nın içindekine koşonun şu bizim affedersin bok böcesini dediğimiz böcekler var ya... Ondan elde ediyorlar onun dengeli. koşunu dedikleri. Açın bakın yani. Girin internete görürsünüz. şimdi. Ama yani bizim içine <gülüyor> girip de çıkmadığımız hiçbir şey kalmadı. Ee, ee, ya, alkol alkol doğrusu. Doğru, doğru, Onu testaşa. Bak şimdi testaşa alkolü. Aile birası kadar tespit etti. Bu testaşa değil. dergisi var ya. Evet. Yani yüz, e, e, yüzde sekiz. Ondan sonra bir şey daha var buna sekre, de, sekre kariyer diyorlar. Bunu açmıyor. Açma hakkına da sahip kanun. Açma hakkına da sahip kanun yani. <gülüyor> zaten olursa zaten ne de... Tabii. Ve onu demiyorlar. Bunu da bir bir yerden yakalıyor. Çünkü e, alkolda karşıdakini tiryaki etme şey var biliyor musun? Yani bağımlı, canını çekiyor bağımlı, kolay. Bağımlı, bağımlılık bağımlı. yapıyor. Ve canını çekiyor. Ve onun da işte bu kokain artık ne var bir şeyler düşünülüyor. Ama açıklamam hakkında sahip olduğu için demiyorum. Onun için topluca bir şeyleri halletmeye gidin siz. <gülüyor> ben bir şey demedim Kerem demedim koçum. Ama ben kolay içmiyorum kadar. Ama haramla demiyorsunuz. İçine <gülüyor> de demiyorsunuz Amerikancısın ve hatta ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Sanki Kola, kola Turka'yı yapınca ülken Amerikan yıldızını on, o yıldızına 10 milyonluk, milyonluk şey çevirdik, lampil mi çevirtti? Hak, yani Kola Turka, ha, Kola Amerikancısın. Mekke Kola? O da var değil mi? Evet. Zemzem Kola da var. O işleri soru temel neydi? Bak bakalım. Şimdi, şimdi bir dakika bu İsrail Filistin zulmü problemleri için, şimdi İsrail mallarına karşı bir tepki e, var. Hatta bazı o dönemlerde. E, Hangi e, İsrail malına? Ürünlerine yani? İsrail ürünlerini. İsrail, ürün, İsrail patentli bir ürün yok. E, Neden Buraya girmiştim giremedi. Levha var. Evet. Ben İsmaille oraya gittiğim zaman bu Taif yolundaki e, hastane vardı ya. Evet asker astları. Müsteşar Halit. Evet. Ona onu yapan Alman şirketi Yahudiydi. Evet. Biz dönemde o Lübnan'dan çocuklar ya bu ebene sardı Berlin'de. Onunla beraber dersi gidiyorduk onun. Maalesef biz de mevza uğraştığımız için. Hepsi Yahudi. İsrail malı değil. Yahudim mi? Nana karşı duracağım? Ya, onu biz de biliyoruz ama bazı mesela sektör <gülüyor> üzerinde İsrail'den gelen jafa geliyor eee ondan sonra kanunu o efendim ben güneş üstü olduğu için hakikaten o or, yani oradan gelen malların tadı, lezzeti diğer daha çalışkan, o, kaliteli mal yapılıyor. Kaliteli. Malları, şey. ha? hayır, hayır. Efendim şimdi Kalitem süper. Müşteri yani. etiketi gördüğü zaman Ondan sonra bir bana bakıyor, bir bana bakıyor. <gülüyor> efendim, yani sen <gülüyor> nasıl bir şey satars? Sen de yapıyorum. ticaret diyorsun. Biz onun da temelinden iyi şeyini bulduk. Bu kap senin hatırlaman gerekir. Bunlar tek unutmuşlar bu gençler. Hı hı. Tam akılda kalmamış. Tuttuk bu ticari müsteşarla bir karşılaşmıştık Büyükel'de. Arkada siz ne iş yaparsınız hı hı. E bizim işimiz diyor siz bir iş yapmışsınız. Ge gel yapmışsınız. bizden bir akıl soruyor. Türk paralarını nasıl pazarlıyorsunuz burada? Ya dedim git dedim Büyükel'e yer dedim bir tane adam tutun. Akşama kadar bakkalları gettin. Bana portakal lazım. Ne portakalın var? Marok, Belçika, Jaffa, İsrail. Ben Türk portakal alacaktım diye çık git. Bir hafta böyle yap, ondan sonra halde yap, taraf Türk portakalına döndü. <gülüyor> Bana fasulye lazım arkadaş. Ne var? Bal, İspanyol, İspanyol var. <gülüyor> ben Türk fasulyesi istiyorum. <gülüyor> çık git, hiç uğraşma. İnan bunu ben kendim uyguladım. Bizim namaz kitabını ilk bastırdığımda satılmadı. Sorun bak Türkiye'dekilere. 5000 tane basıldı. Kimse istemiyor. E, bu saydım bu diyor. Çocuklar bunun çaresi kolaydır dedim. Gidin Beyaz Sarayı dolanın, Ebu Said diye bir namaz kitabı var var mı diye sorun dedim, üç günde kitapları sattım. Herkes Allah isterler başkanı. Böyle yapılmış. Bu pangavlama şekli hocam. Bu marketin. Ben Aksekili'yim. Lamba var. Ben de o halde bir lamba var. Daha önce bilen tane hediye ettiyordun herhalde. Elinden gidelim. Şimdi <gülüyor> evet. yani yani. bence, ya bizim şu basit, bak şu an bizim basit, Ben bizim basit bulunmamız var ya yani çok iş yapabilir ha, çok iş yapabilir. Sadece topluca, nizamlı, akıllı hareket edelim. Bir zaman İstanbul'da Eyüp'teyim, o zaman da ben Ahmet küçük oğlan evlendireceğim. Arkadaş o kadar korkunç faiz sistemi oturdu ki Türkiye'ye. Hiç kimse peşin bir şey satmak istemedi biliyor musunuz? Evet. Çünkü peşin kazanmıyor. Satmıyor. Türkiye'de. Türkiye'de, Türkiye'de satmıyor da. çünkü kazanmıyor. <gülüyor> peşin. <gülüyor> bir buzdolabı alacağım arkadaş. O, da, o günlerde işte dolar daha çıkmadı. Bir, bir milyar seksen milyon. Arkadaş kaç ay eder ne der derken pazarlık. Ben bunu 680 yüz seksen milyona aldım. Bak şimdi. 500 milyon park. 400, 400 milyon park. Şimdi bir gariban 600 milyon aile olan bunu alabilir mi? Tabi şimdi halk bana faizden geliyor vade farkı haramımız faiz midir diye sorunca benim buna da bir nevi bir çare üretmem gerekiyor ama ben iktisatçı değilim. Şu an bu ortamda iktisatçı ile tüccar karışmış. Ticaret başka iktisat başka. İktisatçı tüccarların dehine çalışıyor şimdi. Ya çocuklar bu kolay dedim. Nasıl dedim? Bakın ben dedim bir düşün, fikir vereyim dedim. Bu mahallede kaç ailesiniz? Hocam takriben elli aileydi. Elli ailenin arkada yaşlılardan birisi aylık ihtiyaçlarını not eder. Ya deterjan, sabun ne ihtiyacın var? Şu kadar. Bakıyorsun icabında 40 denetli 5 litrelik sıvı yağ lazım. Fasüller, nohut. toptancıya gidersiniz. Bak bizim şöyle bir ihtiyacımız var. En az üçte bir ucuz alırsınız. Arabasıyla kadar da getir mahallede dağıtır. Bak. Biz Bizde yani daha nasıl fazla para kazanabiliriz duygusu var. Ya memurun aldığı para belli. Daha fazla nasıl kazanacak? Namussuzluk yapacak. Aldığı parayla ne kadar daha iyi geçinebilirim düşüncesi yok bizden. Ben <gülüyor> Akkı'da çıkarlar geldim. Mekke'de iftara götüreceğim. İftar benden dedim bu akşam. Tamam dedi. Bir Kayserili var. Gittik. Girdim içeri. O hoş geldin hocam falan dedi. Erkekçe söyleyeyim. 15 kişi var. Yemekte ne kadar iskonto yapacaksın dedi. Ya hocam lokantada... Sen bilirsin deysen Mısırlılara giderim. Ya. ya hocam yapar bir şey dedi. Yedik tam 75 riyal indirdim. Bak ne yapacağım bu parayı şimdi gidip 3 tane kitap alacağım dedim. Biz topluca beraber hareket ettik. Çok müşkül attık kendimiz yani halledebiliriz. Beraberce hareket ettik. Yani. Bu sorunları beraberce bu ki bakıyoruz. Artık şu an Avrupa'da becerirsiniz. 3-4 cemiyeti radya gelin söz sahibi olursunuz ya. Gider belediyeye nüfuz ederseniz biz arkadaşlar, arkada bu eti yemek istemiyorum. Oraya tutacaktınız, bir Müslüman koyacaktınız. Hiç Müslüman veteriner yok mu Baytan? Çok. Vardır. E bu serpiyat çağda Araplardan birisini almış. Beş yok, namazdı. <gülüyor> hep o kesiyor. O kadar. Buraya da Müslüman bir Adam şey koyacaktır. Adam yok burada, üç bin <gülüyor> bir Türk var burada. Çalış orada. Var. Kim çalış? 145 namazı. Fransa'da buluş. Hocam Şimdi <gülüyor> e, soru arkadaşlar gözünü çekin bir çocuk. E, Çocuklar çocuk. Gözünü çekse de. Hepimiz helal haram mı? Soruyor. Sen de bozuluyor. Yok, bozulmuyorum. Ben öbür taraftan soruyorum aldığım yerde. O da helal diyor. O da helal diyor. Şimdi ne diyerek? ...şey bir noktaya geldi, adamlar diye biz gerçekten diyor, biz kendimizi elimizden kesiyor, yanan veririz. Biz, beni makinele kesiyoruz. Biz, o, onlar dömerde diyor ya, dömerde bakacağız, yani. makine kesiyoruz. Yani Birbirine bir şey yoklar diyor. Sığırı da mı? Tavuk dönerinden bakar Yok ya, yani, sığır döneri, tavuk döneri... E, yok ki, yok niye biz, diyor, ben bir böyle bir imkanım, böyle bir yok yani. ben Ama yapabilirsin, mesela arkada girdik mi? Bu dönerin de pisliğine biliyor musunuz? Hı hı. Döner ya yağlı olacak ya da ona şarap koy, rakı koyma durumdadır şarap hı hı. ya da yağlı olacak başka türlü döner yiyemezsin Kim aklını iddia edemez ya da mı bıçık, bıçık yağ koyacaksın şimdi biraz kıyma da var. senin kef da yaprak var. mı kıyma da var mı? kıyma da var yaprak mı var götürür sen yaprak yok. döneri kast ediyor ben yaprak döneri kast ediyorum Pentaj yani, yapra. <gülüyor> Nasıl koyuyor? Ne koyuyorlarını sordun mu? Ben sizin ağzınız Murat Onlar bir yeni bir biz kemik kesiyordur. Tamam başka. Bu etleri dizerken <gülüyor> ne yapıyorlar? Çok vuruyorlar. Murat vuruyor. Ayrıca. Şey, keter evet, Yok Önce keter vuruyor. Hayır ama ölme. Kesene kadar vuruyor. Hayır. Ölmüyor hocam. Öl. Öldü, İnan öldürürmüş, öldürdü. Öldü. bayılıyor. bayılıyor. hocam, Bay ölmüyor. Kanışını gittiği zaman ölmüş, ölmüş oluyor ki benim. De. Öldüğünü ne gördüm bu sitede? Beyninden Sallasa Akmıyor Akmayınca bitti. Yok, sonra kanakmıyor mu? Ha. Kaşıyorlar, intihar demiş kesini soruyorum. Yok kesinlikle soruyorum. Kesinlikle... Bu söz. Haşır haşır. Ölmedi. Ölmedi. Bunu gibi. daha, Hocam, onu daha Hocam, ver. Kaç saniye mi? Tabii Şöyle bir panca'dır. E, Anladım. Evet. Elektrik var. Elektrik yok. şey oldu. Çok Onu bilmiyorum ama ölmüyor. Yani Hep <gülüyor> bir şeyde... <gülüyor> Yani onun daha çok gördüm. Kesim adamı da sahilde Birkaç saniye biliyor çok Acı <vardı gibi>. zaten olmaz ki nasıl gibi. olacak. Zaten benim fonksiyonuma gidecek. Bana bakam bir şey çekti şey şey kafa gidiyordu evet, yani. Hocam, Hocam ne diyorsunuz bu konu için? Ben hiçbir şey demiyorum konuşuyoruz. burada kesin bir şey yok. Ben şimdi arkadaşı camide görsen. ...gitsem onun dönerci olduğunu görsem... ...ben bu adamı şimdi utanırım... ...sen neten, etin helal mi döneyen? Evet. Tabii. Makul olanda bu olması gerekmez yani, mi? Bu, biz, Ama bu, biz, bu de diyor, de diyor de bunu de ben yapmıyorum... ...ben falan yerden alıyorum diyor. Bazen biz... ...yani bizden birisiyle... ...başkası tarafından aldatılıyoruz. Bence temelden gidilmeli... ...arkadaş burada döner gidiyor mu gidiyor. Hele şu an hazır yiyecek oldu... ...gayrı üşengeç avratlarının yanında... ...çarşıda orada burada yemek... O zaman gidip temelden halletmeniz gerekiyor. Valla ben gittikten sonra elhamdülillah Brüksel'de bu şeyler çoğaldı. Lokantalar, inmişler... Hı. Senin gitmenin bekliyorlarmış. Bu alan bizi sıkıştırır diye. Hocam bazı söyledikler var, şimdi. E, helalı bir yerine var. Maalesef e, jelatini yani domuzdan üretilen şeye... İlla domuzdan da, inekten de olur. İlek, inekten i̇likten de yani, kemikliğinden. Almanya'daki yüzde %90'da doksan da... Tabii ekseriyette onlar da kesiliyor. Şimdi bizim tabi ki minyasal değişime oluyorlar. mesela. vesaire. Siz dediniz ki kıyasla kesinlikle... Katiyetle haram meselesinde kıyasla yaklaşmayacaksın. Çünkü haramda vuku bu bulman kaçınılmadı abi. Dediniz, yani onu jelatinle diyorsun. yenilmez mi yenilir mi? Onun netice gelmedi ama. Şimdi jelatin varsa ben yemem. Ama, ama müşkülat, müşkülatın... Jelatin varsa tabii haram derim. Ama yani Hüseyin'in dedi yanarak bu değişiyor diyene ne diyeceksin? Aa, ya, ya, bir halden bir sen, hale geçiyor, değişiyor. Üniversitesi bir ya, değişim var. Öniversitesi bir değişim var. Öniversitesi bir değişim var. nereden bileceğiz bunu? Normalde yazıyor <Pardon, pardon. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela <gülüyor> bu peynirlerde pezu vardı ya. Ama yazmıyor. Ya. Allah'ın adı zikredilmeden kesilenle, Allah'tan gayrının adına kesilmeyi bir ayıracağız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın adını zikredilmeyip hayvanı keserken Bismillah demeyin Evet. Allah'ın adından gayrına kesilmesi. Diyelim ki adam kurbanı götürüyor. Türkiye'de bir türbenin yanına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oraya gidiyor. Öneri değil. Evet, hocam ben bir işim var sizinle. Benim mi? Evet. evet. O zaman hocam. hemen bir... mi? Çünkü evet. benim sorun var. Ben de cevap da... alıyorum. Şunu bana. bitireyim. <gülüyor> ha, götürüyor türbenin bu yanında. Bismillah diyor kesiyor. Her ne kadar Allah adını zikretse bile o Allah adına kesilmemiştir, en sabır adı evet. adına kesilmemiştir ve o yenilmez. Yani evet. ben Allah için kesilmemiştir. O, o zaman git evin önünde kes. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hiç isim e söylenmeden kesilmemiştir. Allah adını zikretmeden. Hiç, hiç zikretmeden. Eğer Müslümansa, bunu dalgınlıkla unutmuşsa yenilir. Müslüman el-Atiist. Ne Efendim <gülüyor> <diyor>. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Ama işte Aha, ilk soru oradan kaynaklaştı. Işte. O... <gülüyor>